Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında bugün Aynur Tuncel, Ümit Altaş ve Bahri Belenle ayın hukuk gündemini konuşmaya çalışacağız. Ee, sanıyorum e, Ümit yine e, bu, bu ayın gündemi çok yoğun diye başlayacak. <gülüyor> buyurun, buyurun. Bütün Açık Radyo dinleyicilerine merhaba. Evet, yani bu aslında zorunlu tercih ettiğimiz bir şey. Çünkü gerçekten her ay bir önceki aydan daha yoğun oluyor. Çünkü Türkiye'de var olan bütün meseleler, siyasi ve diğer alandaki bütün meseleler muhakkak hukuk alanı taşınıyor. Orada çözümleniyor mu? Bugün yine tekrar konuştuğunuzda göreceksiniz. Ne yazık ki orada da çözülmüyor. Bu da çözümsüz olan çok yoğun bir gündemle her seferinde bizi karşı karşıya bırakıyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen bu ay içerisinde Kasım'a ayında neler olduğuna bir bakalım. En yakın zamandan hemen dünden başlayalım. Dün daha önceki aylarda da söylediğimiz Cumartesi annelerin davası vardı. Evet. Üçüncü duruşması yapıldı. Hatırlayacaksınız 2018 yılında e, Cumartesi anneleri e, 700. hafta eyleminde gözaltına alınmıştı. E, 46 kişi hakkında kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşleri silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama almama e, suçlaması yöneltilmiş. E, daha sonra da hakkında dava açılmıştı. Evet. Duruşmadı avukatların derhal beraat da de dahil olmak üzere tüm talepleri reddedildi ve dava 23 Mart'a ertelendi. Fakat dikkat çekici de bir avukatların basın açıklamasında dile getirdiği bazı ifadeler vardı çünkü avukatlar ilk olarak yaklaşık iki buçuk saat hakimi beklediklerini daha sonra dört saat küçücük bir salonda üst üste duruşma yapılmaya çalışıldığını, daha önce reddi hakim taleplerinin olmasını, fakat bunun sonuçlanmadan yargılamaya devam edildiğini, beyanda bulunurken yani hem savunmanlar olarak hem de sanıklar beyanda bulunurken hakimin sık sık araya girerek kestiğini, tüm taleplerini gerekçesiz bir şekilde reddettiğini belirterek e, salonu terk ettiler. E, fakat hakim avukatların e, terk ettiği salonda duruşma yapmaya devam etti. E, 10 kişi hakkında zorla getirme 2 kişi hakkında da savunmaların yapılması için yakalama kararı düzenlemesine e, karar verildi. Yine e, e, ne yazık ki e, duruşma sonrasında sanıkların adil yargılanma olmadığına ilişkin beyanları vardı ve ne yazık ki yargılamaya da güvenmediklerine ilişkin. Ee, yine yakın bir dönem işte yarın e, görülecek bir dava gezi duruşması. E, ilginç bir e, şeye dönüştü gezi duruşması. Daha önceki e, programlarımızı da sıkça dile getirdik. Hem Aynur Hanım hem Mahrebey de bu konuyu ayrıntılı olarak zaten e, programda Ayrıca e, avukatlarıyla beraber tartıştılar, anlattılar. İşte bu duruşma yarın e, yeniden görülecek. E, geçen celsede çarşı davasındaki sanıklar beyanda bulunmuşlardı. Bo bozma sonrasında, istinam sonrasında. E, gezi davasında yargılanan sanıklar süre istemişlerdi. E, yarınki celse muhtemelen de Gezi davası sanıkları beyanda bulunacaklar. Evet. Bir hatırlatma sadece hani hepinizin bildiği gibi aslında kendi seyrinde giden iki dava vardır. Biri çarşı davası, diğeri de gezi davası. Bunların yanında da bir de zorlama, sırf tutukluluğun devamı için oluşturulan yeni bir dava oluşturdu. Kavalan'ın sanık olduğu 15 Temmuz darbe davası. Üçü de bir bağ olmamasına rağmen bir torbaya atıldı. Ve şimdi ortaya akıbeti belirsiz bir torba dağlar çıktı. Yakından izlemeye devam edeceğiz. Yani nasıl çıkılacak e, bunun içerisinden açıkçası merakla izliyoruz. Fakat e, bildiğiniz gibi Kavala ve Demirtaş'a ilişkin AHİM'in e, ihlal kararı tespiti yapıldı ve bir an önce serbest bırakılması yöndeki daire kararları vardı. Evet. Rıza Türmen'den bir uyarı geldi. Rıza Türmen bildiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıcı. Rıza Türmen vermiş olduğu bir meşte bakanlar komitesinin yani bu kararların bir an önce uygulanmasını aksi takdirde bakanlar komitesinin bir ihtimalle 30 Kasım'da biliyorsunuz önemli bu ay sonunda bir toplantı var 30 Kasım'daki toplantısında ihlal prosedürünü başlatacağını, yani 3'te 2 çoğunlukla kararı tekrar AHİM'e yollayacağını ve kararı uygulanmamasından doğal bir ihlal var mı diye soracağını, AHİM'in muhtemelen evet vardır diye bir karar çıkarsa o zaman Türkiye'yi müyede uygulamaya başlayacağını, bunun da Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihracına kadar gidebileceği uyarısını yaptım. E diğer bir önemli dava Kasım e, ayına ilişkin Kobani davasıydı. Biz Kobani davasıyla Kasım ayına başladık. E, pazartesi yeniden görülmeye başlayacak. Kasım ayında Kobani davasıyla e, bitirmiş olacağız. E, hatırlayacaksınız 108 kişinin yargılandığı e, 4000 sayfaya yaklaşan iddianamenin ve e, 324 klasör değil ve eklerin oluştuğu bir davadan bahsediyoruz. E, tartışmalarla geçti Kasım ayının ilk haftasındaki e, Kubani duruşması. E, son HSK atamaları ile ilgili mahkeme başkanı görevden alınmıştı. E, Hayta arasından bir kişi e, başkan yapıldı. E, bu başkan yapılan e, Üye ile daha önceki cesillerde avukatlar sıkça karşı karşıya gelmişlerdi, gerginleştiği ortamlar oldu çünkü bu üyenin sıkça sanıkların beyanlarını kesmesi, onun sonrasında da yine aynı şekilde savunmanların beyanlarına müdahale etmesi ve bir de tabi tam bir denk geliş gibi beraber derber. Bir e, sanık beyanda bulunurken e, ya neden yani tam bu olaylar oluyor da HDP'ye hiçbir şekilde saldırı olmadığı e, sorusunun e, sorulduğu gündü. Mahkeme e, üyesi, şimdi başkan olan kişi. İşte aynı gün İzmir HDP'ye saldırı olunca açıkçası avukatlarla hakim arasında e, bir e, gözle görülür bir gerginlik vardı. E, i̇şte bu Kasım'ın ilk haftasındaki Duruşmaya da bu üyenin başkan olmasıyla beraber gerginlik yine aynı şekilde yansıdı. E, bu arada yine avukatları itiraz ettiği bir durumda e, 22 Ağır Ceza Mahkemesi'de görülüyor Kobani davası. E, 23 Ağır Ceza Mahkemesi yani bir üst mahkeme e, itirazları inceleyen bir üst mahkeme pozisyonunda. Tam da o itirazları incelemekle görevli olan 23 Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyesi bu sefer yargılamayı yapan 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyesi olarak atandı. Avukatlar bunun adil yargılanma hakkının açısından ihlali doğurabileceğini, doğru olmadığını dile getirden Ama asıl tartışma duruşmanın usulü götürülme şekliyle alakalı. Şimdi... Ee, mahkeme aldığı karar uy uyarınca e, duruşmaları iki hafta kesintisiz yani sabah saat dokuzdan başlayıp akşam saat altıya kadar devam ve iki hafta boyunca tüm gün sür sürecek şekilde planlıyor arada bir hafta ara vereceğini daha sonra da tekrar duruşmaya devam edeceğini bu da ayda e, üç haftanın yani dört haftanın e, bir haftasını bir kenara bıraktığımızda üç haftanın Kesintisiz bir şekilde avukatların e, sürekli duruşmayı takip etmesini e, beraberinde getiriyor. E, bu avukatlar buna itiraz ediyorlar. Yani e, avukatlar tek baktıkları dosyanın bu olmadığını, e, ondan sonra bu üç günlük, e, üç haftalık içerisinde duruşmayı takip etmenin, diğer takip ettikleri dosyaları takip edememe anlamına geldiğini e, ve onlarca delil geldiğini, e, müzekkerelere cevaplar geldiğini, talimatla ifadeler geldiğini, bunları incelemek için sürelere ihtiyaç duyulduğunu, bu şekilde bir yargılamanın, adil yargılanma hakkının ihlali olduğuna ilişkin itirazlarını e, Kasım ayının ilk haftasındaki duruşmada dile getirdiler. E, mahkeme heyeti e, bu itirazlara herhangi bir karara, bağlamadan e, duruşmanın aynı şekilde devam etmesine karar verip yarın yine e, bir sonraki günde aynı saatte duruşmayı açarak duruşmaya devam etti. Fakat e, avukatlar e, mazeret dilekçesi sunarak, duruşmalarını mazeret olarak e, göstererek e, aynı saatlerde takip etmesi gereken ve hayatlarını kazanması gereken duruşmaları gerekçe göstererek duruşmaya katılmadılar. İşte ilginç olan burada yaşandı ee, çünkü e, hakim mahkeme heyeti avukatların tüm mazeretlerinin e, kabul edilmemesine karar verdi. E, bunu bir şekilde gerekçe olarak da mevcut mazerette sunulan dosyaların duruşmaların bu duruşmadan, bu dosyadan daha öncelikli olmaması e, olarak gösterdi. E, yani evet yanlış duymadınız. E, hakim, e, sizin sunduğunuz dosya, yani bunlar e, hukuk, ceza ve benzeri dosyalar, her türlü farklı dosyalar olabilir ama bu sunduğunuz dosyalar bu dosyadan daha önemli değildir. Onların hepsini bırakacaksınız, buraya geleceksiniz ve bunu takip edeceksiniz dedi. Yani işi biraz daha sadeleştirmek e, gerekirse. E, tabii daha ilginç olanı da e, bir ara karar oluşturarak eğer herhangi bir şekilde yine toplu bir şekilde mazeret sunulması durumunda avukatların görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla haklarında suç duyurusunda bulunacağını da ihtar etti. Yani e, geleceksiniz bu duruşmaya, ama başka duruşmalarınız olduğunu herhangi bir şekilde gerekçe göstererek yeniden katılmazsanız o zaman ben de görevi kötüye kullanmak suçundan hakkınızı suç duyurusunda bulunacağım şeklinde ihtarını yaptı. Ee, aynı şekilde sanıkları içinde eğer duruşmaya katılmazlarsa e, susma haklarını kullanmış sayılacakları ihtarında bulundu. E, gerçekten ilginç bir noktaya gidiyor. Türkiye'nin en önemli davalarından bir tanesi olan Kobani davasında e, yani hukuk alanı içerisinde yorumlamakta zorluk çekeceğimiz e, bu tip fiillerle karşılaşıyoruz. E, önümüzdeki pazartesi yine ne olup olmayacağını bakacağız ama bu arada da avukatlar e, hakim hakkında e, HSK'ya mahkemenin tavrı nedeniyle adi yargılanma hakkının ihlali ve taraflı davranma gerekçesiyle e, suç duyurusunda bulundular. Bir diğer e, önemli konu e, kısmı içerisinde birkaç kez dile getirmiştik daha önceki aylarda. E, bunu çokça da konuştuk ama hala da konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ne yazık ki sorun çözülmek yerine her seferinde daha büyüyerek devam ediyor. Hatırlayacaksınız Şen Yaşar ailesi şşş e, ne olmuştu Şen Yaşar ailesine? Kısaca yeniden hatırlayalım. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 tarihinde AKP Şanlıurfa milletvekili seçip çalışması için Şen Yaşar ailesinin işlettiği dükkana girmiş. Başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş. E, milletvekilinin korumalığını yapan kardeşi, e, hastaneye, e, kardeşi ve hastaneye sevk edilen baba Şen Yaşar ve iki olay hayatında. E, bunun üzerine soruşturma başlatılmış. Çatışmada yaralanan e, Fadıl Şen Yaşar ve hastanedeki tedavisinin ardından e, Fadıl Şen Yaşar tutuklanmış. AKP'li Peliveki'nin kardeşi Emre Yıldız da e, bir yıl aşkın süre fırlar kaldıktan sonra 2019 tarihinde teslim olmuştu. E, olay günü ağır yaralanan Fadıl Şen Yaşar, Milletvekili'nin kardeşi Mehmet Şah Yıldız'ı öldürmekten. Ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezası almış. Aynı davada karşı aileden tutuklu olarak yargılanan Enver Yıldız ise ağır tahrik altında öldürmekten ceza almıştı. Şimdi e, burada e, Şenyeşar ile iki oğlu Adil ve Cemal Şenyeşar'ın öldürülmesiyle sonuçlanan yani hastanede öldü zaten... E, şu anda e, yürütülen Yaşar ailesi tarafından adalet nöbeti de burada başlıyor. Yaşar'la iki oğlu e, öldürülmesi hastanede e, bununla ilgili e, bir soruşturma açılıyor. Aslında iki farklı soruşturma var. E, bu soruşturma için gizlilik kararı e, konuluyor ve soruşturma üç yıldır devam ediyor. Bu süre zarfında da soruşturma dosyasına bakan sekiz savcı... Ve üç tane baş savcı değişiyor. Ee, anne Şen Yaşar hastane saldırısında yüz kişinin yer aldığını, e, eşini ve çocuklarını öldürenin e, de yirmi kişilik bir grup olduğunu, bu kişileri tek tek tespit ettiğini ve bildirdiğini söylüyor ama buna rağmen adım atılmadığını e, iddia ediyor. E, i̇şte... Daha sonra da savcıyla görüşme talepleri kabul edilmiyor ve daha sonra anne Şen Yaşar'la e, oğlu Şen Yaşar'da 9 Mart'tan başlayan ve bugüne kadar kesintisiz olarak devam eden bir adalet nöbeti başlıyorlar. Bu adalet nöbeti hastane ile ilgili hastanede e, eşini ve çocukların öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlandırılmasına ilişkin. E, fakat Sonrasında da e, burada bu sefer başka bir e, dram başlıyor. Çünkü e, nöbet tuttukları sıra, süre zarfında beş kez gözaltına alıyorlar. E, adalet pankartını kaldırmadıkları gerekçesiyle para cezası alıyorlar. E, yine e, Şanlıurfa Milletvekili'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı kabul görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla emine Şen Yaşar hakkında dava açıyor. E, bu Kasım ayında da ilk duruşması e, görülecekti bu davanın ve dört yıl hapis cezası isteniyor anne Şen Yaşar hakkında. Bu arada Holu Şen Yaşar'ın açıklaması annemin okuma yazması yok, sosyal medya hesabı yok ama sosyal medya aracılığıyla e, hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açmıştı. E, bu e, tekrar bu ayın gündemimizi almamızın bir diğer nedeni de bununla da yetinmeyerek e, Şen Yaşar ailesinin nöbetini en başından beridir takip eden Mezopotamya Ajansı muhabiri Emrullah Acar da e, Kasım ayı içerisinde Ekim ayı sonlarında gözaltına alındı e, ve gözaltı 4 günlük süresi e, uzatıldı e, ve programı yaptığımız bu günlerde Yeniden hakim karşısına çıkarılacaktı. E, bir sonraki aylarda da izlemeye devam edeceğiz. E, bu adalet nöbetinin e, tekrar e, hastanede e, yapılan saldırı ve meydana gelen ölümlerle ilgili 3 e, yıldır e, devam eden ve 8 savcıyı, 3 baş savcı değiştiren soruşturmanın e, bir sonuca varması için olduğunu e, altını çizerek e, sonucunu biz de açık radyo dinleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz. Önemli bir karar geldi. E, açık radyo dinleyicileri e, muhakkak e, denk gelmiştir. 15 Temmuz sonrası 427 hakimiz savcının gözaltı alınmasının, e, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği sonucuna, e, gözaltına alınmasının alınması etkilenmesinin, Özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği sonucuna vardı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunlar aralarında Yargıtay ve Danıştay üyelerinde bulunduğu toplam 427 hakim ve savcıdan bahsediyoruz. Ahim gerekçesinde hakim ve savcıların suçüstü halleri hariç kanunla belirlenmiş özel bir usul ile görevden uzaklaştırılabileceğini Başvurucular için bu yolun izlenmediğini belirtti. Ee, yine dinleyicilerimiz bileceği gibi e, hakim ve savcılar, yargıta ve danıştay kanunlarına tabi oldukları için e, bu kanun hükümlerine aykırı içinde e, burada belirtilen usule göre bir işlem yapılması gerekirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna aykırı hareket edildiğini bu da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkını güvence altına alan maddesiyle bağdaşmadığını belirtti. Darbe girişimi sonrasındaki önemli kararın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, Türkiye'nin OHAL gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne derogasyon kararını ve davaları, davacıların iç hukuk yollarını tüketmemiş olmaların nedenleri temelinde, davanın reddedilmesi için e, yapılan Türk hükümeti tarafından yapılan e, itirazlar AHİM tarafından e, kabul edilmedi ve hakim ve savcıların da suç, suçüstü halinin teşkil edilmediğini belirtti. E, burada e, başvurucuların hepsine 5000 euro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davacıların her birine 5 bin euro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı. Ee, yani karar gereği davacılara toplam 2 milyon 135 bin euro tazminat ödeyecek. Ee, yani 427 gözaltının hem de hakim-savcı düzeyindeki gözaltının... Ee, Özgürlük ve kişi özgürlük hakkının ihlali olduğunu, usule uyulmadığı şekilde tespit yapıldığı bir e, hukuk sisteminin e, dönüp gerçekten bir kez daha e, kendine bakması gerekiyor zannedersem. E, bir de düşünsenize e, hakimin güvencesi yok. Vatandaş e, ne yapacak sorusu da insanın e, aklında dolaşmıyor değil bu kararla ilgili hemen son bir şey söyleyeyim. Ee, i̇lginç olarak e, tabii ki başvurucuda sadece e, kişi ve özgürlük güvenlik hakkının özgürlük ve güvenlik hakkının ihlalinden değil, diğer başka ihlal iddiaları da vardı. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynen şu cümleyi kullanarak binlerce benzer başvuru mahkemenin iş yükünde birikme tehlikesi göz önüne alındığında ayın sınırlı kaynaklarına önemli bir yük getiren. Türkiye'deki darbe girişiminin ardından tutuklamalarla ilgili olarak bu zorlayıcı koşullarda ayrı bir incelemeden vazgeçmenin haklı olduğu kanaatine. Yani Ayim dedi ki e, bu çok ciddi bir iş yükü doğuracak bana, çok ciddi bir zaman e, e, getirecek, yükü getirecek bana. Ondan dolayı da diğer iddiaları inceleyecek zamanım yok. Bir diğer önemli dava tekrar dediğim gibi şeydi Pamukova davasıydı. Yerel mahkeme ile Yargıtay arasında 7 kez gidip gelen ve sonunda da zaman aşımından düşen dosya için Anayasa Mahkemesi davanın sürüncemede bırakıldığını vurgulayarak ihlal kararı verdi. Hatırlayın Pamukova davasını 2004 yılında meydana gelen Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki tren kazasında 41 kişi ölmüş, 90 kişi yaralanmıştı. Bu davada iki makinist ve tren şefi hakkında dava açılmıştı. Daha sonra da 7 kez gidip gelmesiyle beraber dosya zaman aşımından düşmüştü. Anayasa Mahkemesi... Bunun e, sürüncemede bırakılmasının davanın e, e, bir şekilde zaman aşımını doğurduğunu e, ve doğal olarak da yargının e, burada gereken titizliği göstermediğini e, bu nedenle de e, ihlal kararı verip e, davanın sürüncemede bırakılması tespitini yaparak e, ihlal kararı verip Kazada eşini kaybeden başvurucuya 50 bin manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin kararında ilginç bir tespit vardı. O da üst yapıda eksiklik olması sebebiyle Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yetkileri hakkında Sakarya Savcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu, gönderilmişti bu soruşturma. Fakat bu soruşturmanın sonucunun da tespit edilemediğini kararda ifade etti. Aradan geçen süre içerisinde de bu soruşturmanın akıbetine ilişkin herhangi bir şekilde gelişme ve bilgi yok. Ee, tabii Kasım ayındaki diğer e, önemli bir hususta Mehmet Eymür'ün açıklamalarıydı. Hatırlayacaksınız eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür bir dönem işkence yaptığını kabul eden beyanlarda bulundu. E, Eymür hakkında bu beyanları esas alarak soruşturma başlatılması için bir tartışma başladı. E, zaman aşımı gerekçesiyle soruşturma başlatılamayacağını söyleyenlerin yanında insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz beyanında bulunan. E, tabii bununla beraber de Diyarbakır Barosu Mehmet Eymir hakkında suç duyurusunda bulundu. E, ara vermeden önce e, son e, başvamızı e, Danıştay'dan, e, Danıştay İdeal Dava Daireleri Kurulu'ndan İstanbul Sözleşmesi'ni ilişkin itirazları red kararı geldi. Evet. Hatırlayacaksınız İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Danıştay 10. Daire karar vermişti e, ve avukatlar da e, dava daireleri kuruluna itirazda bulunmuştu. E, dava daireleri kurulu idare, dava daireleri kurulu kararın gerekçesinde milletler arası anlaşmaların Cumhurbaşkanı tarafından sonlandırılması yetkisinin anayasaya aykırı olmadığı, yürütme faaliyetine ilişkin sona erdirme yetkisini kullanırken yasama organının bir işlem tesis etmesine gerek bulunmadığını ifade ettim. Hukukçular sözleşmenin onaylanan kurumun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sözleşmeyi edebileceğini belirtip itiraz etmişlerdi. Ee, bu arada söylemek gerekir, kurulun kararı oy birliğiyle alınan bir karar değil. 5 üyenin muhalefet şerline karşılık 8 üyenin oyuyla alındı. Bu arada karara muhalif olan 5 üyede ortak bir karşı oyu yazısı aldı. E, bu karşı oy yazısının gerekçesinde kamu hukukunun genel ilkelerinden olan yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereğince bir işlem hangi usule uyularak tesis edilmişse aynı usule uyularak geri alınması kaldırılması veya fesh edilmesi gerekir dendi. Ee, yani bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise alınırken doğal olarak sonlandırma ve fesi yetkisi de e, yetki ve usulde paralel ilkesi gelince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gerekir e, şeklinde e, muhalif e, oya imza attı üye. Bu arada artık kurulum kararı ile birlikte Danıştay yolu tükenmiş oldu. Şimdi artık e, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapma e, hakkı var. E, i̇sterseniz burada e, kısa bir ara verelim. E, yine Kasım ayında e, meslektaşımız e, 2015 yılında öldürülen, yitirdiğimiz Tahir Elçi için e, bir saygı duruşu olsun. E, hem de onu anmış olalım. Söz ee, sözümüzü Hüsnü Arkan'ı olan e, ve Erkan Oğur'la birlikte icra ettikleri e, parçanın adı tutulsun. Bu arada e, Hüsnü Arkan'ın da bu parça için e, verdiği notla, açıkladığı notla isterseniz araya gidelim. Tahir Elçi başta olmak üzere güzellikleri korumak uğruna hayatından olan tüm tükenmiş nefeslere gelsin tutulsun. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı devam ediyor. Bugün tek başıma kaldım aslında biraz da teknik aksaklıklardan dolayı hem Bahri ve hem de Aynur Hanım bağlanamadı. Onun için ben yine <gülüyor> tek devam etmeye çalışayım. Biraz önce dediğim gibi Tahir Elçi için dinledik Hüsnü Erkan ve Erkan Oğur'un birlikte söylediği tutuşsun. E, parçasını. E, biz yine Kasım ayı gündemine e, devam edelim. E, Kasım ayı gündeminde yine önemli bir dava vardı. E, bu önemli dava e, hatırlayacaksınız Çağdaş Hukukçular davası. E, Çağdaş Hukukçular davasının avukatlarının yargılandığı bir dava. E, bugün anlattığım Kobani davası gibi e, ondan sonra Gezi davası gibi bunu da ilginç bir e, seyirle ilerleyen ilginç bir usulü ilerleyen bir dava şöyle kısaca özetlemeye çalışalım açık radyo dinleyicileri için e, 2013'te başlayan bir çağdaş hukukçular davası vardı 2017'de de yeni bir dava açıldı 2017 e, dosyası kararı çıktı e, bu dosyada herkesi ceza verildi fakat yargıtay e, avukat meslektaşlarımız Selçuk, Kozağaçlı ve Barkın hakkında kararı bozdu ve diğerlerini onayladı. E, fakat bu iki kişi içinde 2013 dosyası ile bu dosyanın birleştirilmesine karar verdi. İşte geçtiğimiz hafta yani Kasım ayın ilk haftasında e, görülen dava 2013'ten beridir devam eden Çağdaş Hukukçular Derneği Üyesi avukatların yargılandığı davaydı. Evet. Şimdi bu davada e, tabii ki avukatlar örgütü üye olma kurvalandır ve yöneticilik suçlamalarıyla suçlanıyorlar. E, bunların e, temel gerekçesi de e, gizli tanık ifadeleri yani ve e, bu gizli tanık e, ifadelerine ilişkin ne yazık ki e, savunmanların, avukatların e, talepleri e, bugüne kadar e, mahkeme heyeti tarafından da Kabul görmedi, yerine getirilmedi. E, 8 yıldır süren yargılamada e, tüm taleplere rağmen gizli tanıklar dinlenmedi. İşte geçtiğimiz ay içerisinde de e, görülen davada e, yine buna ilişkin talepler dile getirildi. Yine kabul edilmedi ve dava e, Ocak ayına ertelendi. E, belki unuttuk e, ama ismini duyunca hatırlayacağız. E, Charlie Hepto davası. E, hatırlarsınız hani e, Fransa'da yayınlanan bir dergi çarlı hettu davası e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürünü yayınlamıştı Erdoğan'ın avukatları da dergi çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. İşte bu davanın ilk duruşması yapıldı e, Kasım ayında tabii ki sanıklar katılmadı e, kimlik ve adres bilgileri tespit için istinabe yasının Yanıtının beklenmesi kararı almadı. Peki suçlama neydi? Türkiye Cumhuriyeti e, Türk Ceza Kanunu 299 yani Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu. E, bu davanın önemi e, bu suçlamayla yabancı basın yayın organı hakkında açılan iddia dava olması. Halbuki daha geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde e, hatırlayacaksınız e, Vedat Şorli kararından bahsetmiştik. E, AYİM e, bu kararında e, Cumhurbaşkanı'na e, hakaret diye bir suçlamanın olmayacağını, olmaması gerektiğini demokratik toplumlarda. Çünkü bunun e, özel bir zırh sağladığını ve bunun da e, ifade özgürünün ihlali olduğunu belirtmişti. E, bu kararın hemen arkasında yabancı bir basın yayını organıyla daki, e, kişiler hakkında genel yayın yönetmeni e, hatırladığım kadarıyla var. yazı işleri müdürü genel direktörü ve çizer hakkında 4 yıl 8 ay cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla e, bir davanın açılması ve kişilerin e, kimlik bilgilerinin ifadelerin alınması istemesi gerçekten de biraz trajikomik e, bir duruma doğru gidiyor ne yazık ki bu e, Yine diplomatik krize dönüşen bir dava ve bir yargı bağımsızlığı tartışmaları geldi. E, hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, konutunu fotoğrafını çektikleri iddiasıyla casusluk suçlamasından İsrail çift tutuklanmıştı. E, yüksek perdeden de e, yaptıkları faaliyetin casusluk olduğunu ilişkin beyanlarda bul bulunulmuştu. Fakat İsrail'de e, tepki geldikten sonra e, bu iki kişi özel uçakta İsrail'e e, teslim edildi ve İsrail Başbakanı da Erdoğan'a teşekkür etti. Yaşasın yargı bağımsızlığı diyelim bir kez daha. E, bir e, Ali Can Uludağ'ın özel haberiyle haberdar olduğumuz bir e, haber var. E, saraya yakın bir avukatın becerisi başlığıyla yayınlandı bu haber. İstanbul'da şöyle kısaca özetlim sizler için. İstanbul'da paravan şirketle dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla açılan bir dava var. İddiaya göre davanın seyri de sanıkların avukatlığını Cumhurbaşkanlığı, İdari İşler Başkanı'nın işinin almasıyla değişiyor. İşte bu andan itibaren mahkeme iddiaları araştırmadan üçüncü duruşmada sanıkların beraatine karar verildiği iddia ediliyor. Karara Cumhuriyet savcısı itiraz ediyor. Ama tahmin edin bu cumhuriyet savcısının ne oluyor? Tabii ki hemen arkasından görevden alınıyor. Yerine atanan yeni savcının yaptığı ilk iş sizce ne? Evet, itirazını geri almak. Ee, bu da Türkiye'de yine peş peşe düşündüğümüzde yargı bağımsızlığına ilişkin e, soru işaretlerinden e, bir tanesiydi. E, bu arada Danıştay 10. Dairesi'nden olumlu denilecek bir yürütmeyi durdurma kararı geldi. E, oy birliğiyle alınan bir yürütmeyi durdurma kararı. Hatırlayacaksınız e, polisin müdahale ettiği sokak eylemlerinde görüntü alınmasını yasaklayan bir genelge yayın, yayınlanmıştı İçişleri Bakanlığı tarafından. E, Danıştay 10. Dairesi bu genelge'nin yürütmesini durdurdu. Bu e, ve gerekçesinde de şu cümleleri kullandığı söz konusu genelge ile getirilen düzenlemeleri temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği atlaşılmıştır. Bu haliyle yasana, yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dair emniyet genel müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde anayasaya uyarlılık bulunmamaktadır. İşte bütün bunlarla beraber Kısım ayına e, yine e, bir hukuk devleti, yargı, e, hukuk, bağımsızlık e, ve bunların iktidarla var olan ilişkisi noktasındaki tartışma aynı şekilde e, devam etti. Ee, bu tartışmayı fitilleyen aslında beyanlar Ekim ayında ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Ee, Süleyman Soylu muhtarlarla yaptığı toplantıda metruk binaları için arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ee, demişti. Ee, bu tartışmayı Kasım ayında Adalet Bakanı da katıldı. Evet ve Adalet Bakanı bizim rehberimiz hukuktur. Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti ifadesinde bulundu. Ee, Anayasa Mahkemesi Zühtü Aslan ki her ay e, hukuk devletine ilişkin, Zühtü Aslan katıldığı toplantılarda bir beyanda bulunuyor ve Genelde bu da e, haber olarak yansıyor sosyal medyaya. E, Zütti Aslan da bu tartışmayı dahil olarak yasama ve yürütme mensuplarının yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya dönük söz, tutum ve davranışlardan uzak durması gerekir. Kasım ayında e, şu başlığı atmakta zannedersem sakınca yok. Aralık ayında göreceğiz bu hangi noktaya geldiğini. Hukuk nereden yürüyecek? Önden mi? Arkadan mı? Ee, diğer e, ilginç bir dava ise e, Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yahudi diyen e, vatandaşa ceza verilmesine ilişkin mahkeme kararlıydı. Kararı veren mahkeme Bursa 23. Asya Ceza Mahkemesi. Ceza gerekçesine, e, e, cezayı gerekçe olarak gösterilen e, ifade... Ee, Tayyip kendisini Müslüman gösteren Yahudidir şeklindeki ifade. Ee, bu ifadenin kendisi Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak nitelendirildi Bursa 23. Asya Ceza Mahkemesi tarafından. Ee, Cumhurbaşkanı avukatı ifadenin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici olduğunu e, iddia edip e, sanık avukatı da karşısında Yahudiler bu ülkenin onurlu vatandaşlarıdır. Yahudi demek suç değildir savunmasında bulundu. Mahkeme e, ifadenin hakaret niteliğinde olduğunu belirtip sanık hakkında ceza verip 7 bin lira e, para cezasına çevirdi. Bu arada cezaeviler, cezaevleriyle ilgili e, süre giden e, ve büyüyen bir sorun var. Bu da açık görüş yasağı. E, neredeyse iki yıla yaklaştı. Buna ilişkin olarak da yapılan e, tutuklu yakınlarının yaptığı açıklamalarda ikinci doz aşılamalarının yüzde 82'ye yükseldiği e, Adalet Bakanlığı e, açıklamalarında belirtildiğini. Buna rağmen dışarıda bunun altındaki aşılama oranlarının olduğu yerlerde bile her alan açılmışken, e, tüm yasaklar kalkmışken hala cezaevlerinde açık görüş yasağının e, devam etmesinin, bir keyfiyet olduğu iddiatinde ve bir an önce kaldırılmasına ilişkinde taleplerde bulunuldu. Bir kampanyadan haberdar etmiş olayım. Bildiğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 50 gündür tutuklu Berke ve Perit adlı öğrenciler Boğaziçi yönetiminin şikayeti üzerine gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı. Metris cezaevindeler. Serbest bırakılmaları ve eğitim haklarının ellerinden alınmaması için Berke'ye, Berke Perit'e özgürlük ile bir kampanya yürütülüyor. Açık Radyo dinleyicilerinde de bu kampanyadan haberdar etmiş olalım. Ee, Kolombiya'dan ilginç bir e, mahkeme kararı geldi. E, aslında Türkiye'de yaşanan e, tartışmaları da bir e, kaynak oluşturabilecek bir karar e, seçim güvenliğine ilişkin. Kolombiya'da mahkeme devlet başkanının seçim güvencelerini askıya alacak anayasa değişikliğini imzalamasını yasakladı. Ee, Bogota'da bir mahkeme gelecek yıl yapılacak seçimlerde hile yapılmasına kapı aralayacak tartışmalı bir anayasa değişikliği teklifini devlet başkanı tarafından onaylanmasını yasakladı. Ee, ilgili teklifte seçim kampanyasında kamu fonlarının kullanılmasının öne açılıyordu. Ee, başkan için. Ee, şimdi Gözler Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi bu teklifi inceleyecek ve nihai karar verecek. Ee, bu arada var olan ekonomik krizlerle bağlantılı olarak e, bir e, talep de var aslında Akkuyu Nükleer Santrali tekrar kapatılsın. Çünkü Akkuyu ak Nükleer Santrali bu sefer farklı bir noktadan e, bir tespit var. Bu e, Çevrenin dışında e, bildiğiniz gibi Akkuyu nükleer santrali için e, üretilen elektriğin yarısını 15 yıl boyunca alma garantisini vermişti e, Türkiye hükümeti. E, garanti verildiğinde dolar 1.52 idi. Şimdi ise e, 13 lira yaklaştı. E, kestirmeden bir öneri var. Onu da açık dinleyicilere paylaşmış olalım. Bari bu sebeple kapatın e, diye e, bir çağrı var. E, son olarak da e, bir tekrar, aslında Danıştay'ın e, bir kararından bahsedelim. Danıştay'ın e, Coca-Cola kararı olarak yansıdığı e, haberleri. E, vatandaşın biri e, Tarım Bakanlığı'na başvurarak kolanın içinde bulunan ve sağlığa zararlı olan kimyasal kanserojen ve sağlığa zararlı maddenin belirlenmesini talep etti. E, bakanlık tüm bu talepleri reddetti Vatandaş e, bu ret işleminin iptalini talebini bu sefer idare mahkemesine dava açtı. İdare mahkemesi de davayı reddetti. Karar bu kez Danıştay'a taşındı. Danıştay mahkemenin bilirkişi incelemesi yaptırmadan söz konusu maddelerin bulunup bulunmadığını ve yasal miktarları aşıp aşmadığının tespit edilmeden verilen kararın eksik inceleme ve değerlendirme olduğunu belirtip kararın bozulmasına karar verdi. Şimdi yerel mahkeme kararında direnirse dosya bu kez danışa idari dava daireleri kuruluna gidecek. Son demiştim ama en azından e, bu e, haberi de paylaşmak isterim. Çünkü bir kampanya eşliğinde de yürüyen e, bir e, karar geldi. Ee, bu kararda rahim ağzı kanseri davası olarak nitelendireceğimiz e, bir e, dava karar dediğim kusura bakmayın. ilk duruşması görüldü Kasım ayında. Ee, rahim ağzı kanserinin kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser türü olduğu, ee, bu kanseri önleyen HPV aşısının e, yüzlerce ülkede ücretsiz olduğu gibi e, Üç doz şeklinde uygulanması gereken bu aşının Türkiye'de de ücretsiz e, uygulanması için e, açılan bir dava vardı. Bu davanın ilk duruşması Kasım ayında Ankara 61. İş Mahkemesi'nde e, görüldü. Dava kurumların görüşlerinin alınmasına karar vererek ertelendi. E, bu aşının ücretsiz olmasına dair de e, kampanya sürdürülüyor. E, Kasım ayı gündemi bu şekilde bugün tek başıma e, sizlere anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi teknik sebepler nedeniyle e, Bahri Bey ve Aynur Hanım e, katılamadılar. E, onun için bugün programın kapanışını da e, bana yapmak e, düşüyor zannedersem. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. E, bir sonraki hafta yine aynı saatte hukuk güvenliği programında buluşmak dileğiyle. <Gülüyor>